İkinci şart Meleklere inanmak Ve melaiketihi Allahü Teala'nın meleklerine inandım demektir. Allahü Teala'nın kullarıdırlar. Hepsi Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler. Günah işlemezler. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler. Diridirler. Yemezler. içmezler, Uyumazlar. Nûrânî cisimdirler. Akıllıdırlar. en üstünleri dört tanedir 1 Cebrail aleyhisselam Vazifesi peygamberlere vahiyi getirmek emir ve yasakları bildirmektir 2 İsrafil aleyhisselam surura üfürmekle vazifelidir Birinci üfürmesinde hasıl olan sesi işiten Allahü Teala'dan başka her diri ölecek ikincisinde hepsi tekrar dirilecektir. Üç, Mika'il Aleyhisselam, rızk gönderilmek, ucuzluk, bolluk, kıtlık, pahalılık ve her maddeyi hareket ettirmekle vazifelidir. Dört, Azrail Aleyhisselam, insanların ruhunu almakla vazifelidir. Bunlardan sonra dört sınıf melek vardır. Hamele-i arş denen melekler dört tanedir. Huzur ilahide bulunan meleklere mukarrebin denir. Azap meleklerinin büyüklerine kerubiyan, rahmet meleklerine ruhaniyan denir. Cennet meleklerinin büyüğünün adı Ridvan, cehennem meleklerinin büyüğünün adı Malik'tir. Cehennem meleklerine Zebani denir. Sayısı en çok olan mahluk meleklerdir. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur.